Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Bundan böyle yine inşallah Efendim saat altı buçukta Burada toplanılır Yediye çeyrek kalada On kalada İnşallah Cümbeli hocamızın mektupları Aynı şekilde Efendim buradan canlı canlı Efendim okuruz Rabbim Celle Celaluhu Bu şekilde devamı nasip eylesin inşallah Aynı şekilde fethi Mescinde, Efendim dopdolu bir şekilde şu mektupları okumaya, sohbetlere devam etmek Rabbim nasip eylesin. Amin. Evet bugün, yani bugün derken az önce de desem olur, Cümbeli hocamızı ziyarete gittim. Dolayısıyla bayramlarını tebrik ettik. Hepinize çok selamları var. Selamlar söylediler, mescidi boş bırakmasın dediler. Yani bir manada nöbete devam etsin demiş oldu. Ve tabi biraz tabi sıkıntılar var. Yani bu mahkeme süreçlerinin dışında bir de efendim bir takım hacizler yani haciz mahkemeleri vesaireler. Eski borçlar zannediyorum Yusuf amcanın zamanından kalma bir takım in ağır borçlar, hacizler vesaireler hocamızı hakikaten bayağı daraltmış. Bundan dolayı da sıkılmış yoksa yani normalde morali yerinde. Dolayısıyla bu gibi meseleler de olunca. Hakikaten de bir bela musibet vurduğu zaman da arka arkaya böyle geliyor yani. Hani bir tane gelip efendim ondan sonra bırakıp gitmiyor. Arda arda böyle bir takım sıkıntılar olabiliyor. Onun için bundan sebep de yine efendim Rabbim Celle Celaluhu hocamıza ve tabi her bilenlerimize maddi manevi sıkıntılarımızı feraha tebdil eylesin. Amin. İnşallah bu borçları, bu hacizleri kaldıracak imkanlar, fırsatlar halka eylesin. Amin. Maddi manevi Kapılar açsın Rabbim Celle Celaluhu. Amin. Bir de tabi gelirken bir kardeşimiz yine aradı. Abdülmetin hocamızın efendim bir trafik kazası geçirdiğini ama kendisiyle görüştüğünü. Efendim Kendisinde biraz tabi Tali hocamızın da malumunuz bir kaza geçirmişti. Arabası pert olmuştu kendisi. Efendim Sağ salim elhamdülillah allah Teala bağışlamış idi. Aynı şekilde şimdi Abdülmetin hocamız da bir trafik kazası geçirmiş galiba ailesinin biraz durumu efendim biraz şey varmış ama kendisinde bir şey yok herhalde e, dolayısıyla Rabbim Celle Celaluhu sahat afiyet nasip eylesin Ay. inşallah ne olduysa yani hocalarımız üzerinde de kara bulutlar efendim dağılmadı Rabbim bu kara bulutları dağıtsın Ay. Rabbim bu netameli günlerin bir an önce geçmesini nasip eylesin Ay. çünkü İsmaila cemaati büyük bir camiadır Ebu Hoca Efendiler de nedir bu cemaatin bu camianın hatipleridir elbette ki bütün hocalarımıza ihtiyacımız var ama bu kapıyı tanıtan ehli sünneti savunan tebliğ yapan davet yapan hocalarımıza çok daha fazla ihtiyacımız var onun için Rabbim Celle Celaluhu daha başka hiçbir hocalarımıza bela musibet vermesin inşallah Amin. afat semaviye ve aradiyeden cümlemizi muhafaza buyursun Amin. buradan da Abdülmetin hocamıza Rabbim Celle Celaluhu acil şifalar ihsan eylesin Amin. kendisine ve ailesine ee, böylece bunu da buradan arz etmiş olalım. Sizlerden inşallah ne yapın? Bulunduğunuz yerlerden efendim, dualar edin. Şifa için Rabbim Celle Celaluhu maddi manevi bütün hastalıklarımızı şifaya beylesin. Evet. 23 Ağustos 2012 tarihli hocamızın mektubuna geçiyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin Hamden yuvâfi ni'mehum ve yukâfi mezide. Ve salatu ve selam ala seyyidina ve habibina ve şefiina Muhammedin ve ala alihi salaten ve selamen yuvafiyani hukukahum ve yukafiyani cezae. Kıymetli cemaatim, birçoğunuz bana bayram tebriği yazdınız, ben de sizin bayramınızı tebrik ettim. Ve tebrik ediyorum da. Ama bir zatın dediği gibi, bayram benim neyime, kan damlar yüreğime, bitsin artık kara zulüm, hep bize mi bunca ölüm? Kan damlar yüreğime, bayram benim neyime. Daima dediğim gibi ve hepinizin beni teselli etmek üzere yazdığınız gibi her şeyde vardır bir hayır. Gerçekten öyledir. Geçen de biriniz bana benim evvelce anlattığım bir meseleyi yazmış. Şöyle ki adamın biri hakkında idam kararı çıkmış. Üzülünce de ona demişler ki bunun beteri var yine sen haline hamd et demişler. O da demiş ki ya bundan beter ne ola ki. Böyle demiş bir zaman sonra bir başkası hakkında kaza oturtulma kararı çıkınca o, bu sefer o zat demiş ki hamdolsun yine asılırken o kadar acı çekilmez. Ya kaza oturtulsaydım bağıra bağıra uzun süre can çekişirdim demiş. İşte her işte birçok hikmet bulunduğunu bilerek Rabbimizden razı olalım. Kaza ve kaderine karşı dua edelim. Ama itiraz etmeyelim. Yoksa Rabbimizin belalarına itiraz edip şirk sözleri sarf eden adam gibi dinsiz imansız kalırız. Ne Neudübillah. Hasan Efendi hocamdan dinlemiştim. Onda ne ilimler ne hikayeler vardır. Şimdi pek anlatmaz ama benim kendisiyle çok hukukum vardır. Eskiden çok anlatırdı. Hani Mevla'nın kazasına kaderine razı olalım yoksa Rabbimizin belalarına itiraz edip şirk sözler sarf eden adam gibi dinsiz imansız kalırız diyor ya Allah muhafaza. İşte şöyle adam gibi oluruz Allah muhafaza diyor ve onu, onu misal veriyor. Bunu da tabi Hasan Efendi Hoca, Hoca Efendi'den bizlere naklediyor. Onun anlattığına göre adamın biri harmanını kaldırmış, ekinini kurutuyormuş. Ancak öğleden sonra gökyüzü kararmaya başlamış. Telaşlanan adam başını yukarı kaldırıp başlamış duaya. Yani güya Mevla'ya dua ediyor. Allah'ım ne olur sen demiş. Ekinimin ekinim kurumadan yağmurunu yağdırma. Allah'ım birkaç gün daha yağmurunu yağdırma. Ne olur sen? Kendi şivesiyle dua ediyor demek ki. Neyse tabii ekin kurudu kuruyacak. Lakin akşam üzeri son yarım saatte bir yağmur bir tufan ki sorma tüm ekini telef olmuş ve tabi adam o kızgınlıkla evin yolunu tutmuş ancak eve geldiğinde ne görsün ahırda da eşeğine de yıldırım çarpmamış mı bu olay adamın içine öyle çok oturmuş ama bir şey de yapamamış tabi ancak zaman geçmiş ramazan ayı gelmiş ramazan ayı gelip çatmış adam tabi intikam hırsıyla güya mevladan intikam alacak haşa ve kella İlk gün oruca niyetlenmiş İftara yarım saat kala bir sigara çıkartıp başlamış tüttürmeye. İlk nefesini şöyle bir güzelce çekmiş ve kafasını yukarı doğru kaldırmış ve üflemiş. Üf diye. Demiş ki, haşa Nasıl ama demiş, illet oluysan şimdi değil mi? Demiş ve devam etmiş. E demiş ki, var ya ölen eşeği de kurbana saymazsam şerefsizim diye devam etmiş. Ha görüyor musun adam nasıl da efendim şeytana uyuyor he inadından efendim dinden çıkacak laflar söylüyor. Evet hocamız devam ediyor. Gördünüz mü zındık herif kendisini yaratan, yaşatan, yediren, içiren Rabbine nasıl itiraz etmiş. İşte biz de ağzımızdan böyle deyip kafir olmasak da kalbimizden bile itiraz geçirmeyelim ki nankör bir kul olmayalım. Elhamdu ve ma yemlikul mevlahu kul da sahip oldukları da Mevlasına aittir buyurulduğu üzere bu tarife uygun olarak Rabbimize ait olan canımıza malımıza yahut sevdiklerimize isamet eden şeyler karşısında onları bize ihsan eden yüce iradeye teslim olalım Rabbim Celle Celaluhu becermeye muvaffak eylesin Amin. Amin. <gülüyor> Geçen, geçende ziyaretime gelen savcı bey de herhalde o da şunu anlattı Evvelce bir padişah ava çıkmış. Yanında veziri yanlışlıkla onu yaralayıp parmağını kopartmış. Padişah da vezirin e, hapsini ferman etmiş. Vezir demiş ki vardır bunda bir hayır. Sonra ileriki bir zamanda bu padişah yine avlanırken insan yiyen yamyamların yani ilker bir kabilenin eline düşmüş. Yanındakileri yemişler yanındakileri yemişler yamyam Yam olunca adamlarını yiyorlar. Fakat sakat olanları yemedikleri için padişahın da parmağı olmadığından onu bırakmışlar. Yaralanmasının hikmetini anlayıp memleketine dönünce veziri serbest bırakıp yanına çağırdığında vezir yine vardır bunda bir hayır demiş. Padişah demiş ki ya her şeye böyle söylüyorsun yine ne anladın ki bundan demiş. O da demiş ki efendim ben hapsedilmeseydim sizin yanınızda olacaktım ve uzuvlarım tam olduğu için beni de yiyeceklerdi demiş. Gerçekten hikmetli hadiseler yaşanmış ve yaşanmaya devam ediyor. Geçen haberlerde Afrika'da bir kabilede ölümün yaygınlaştığı sebebinin de hayvanlar kendi cinslerinin etlerinden yapılan yemleri yediklerinde deli dana hastalığından öldükleri gibi bunların ölüm nedeninin de insan eti yemeleri olduğu anlatıldı. Çok şaşırdım. Hatta 40-50 sene kadar önce iki Avrupalı turisti yakalayıp kadını kabile reisiyle evlendirmişler. Düğünde kocasını pişirip yemişler. Allah. Şaka değil ha. Ciddi haberlerde duydum bunu. Yani bu İslamiyet gelmeseydi kim bilir biz ne büyük bir yamyam olacaktık. Gerçi şimdi de ne olduğumuz belli değil ya. Çünkü onlar adamı pişirip yiyorlar. Biz de birbirimizin gıybetini yaparak çiğ çiğ ölü, ölü, ölü eti yiyoruz. Hem de din kardeşimize bunu yapıyoruz. Benim başıma bu iftira geldiğinde Hacı Hoca geçinen sakallı cübbeli niceleri benim etlerimi yediler. Ne imamlar ne emamlar yani önde gidenler ne gıybetimi yaptılar. Efendi Hazretlerimizin beni yanından uzaklaştırması için ne gayretler sergilediler. Hiç Allah'tan korkmadılar. Halbuki Allah Teala bu konuda ya eyellevine amenu ictenibu kesiran min adhzan Ey iman etmiş olan kimseler zanların birçoğundan uzak durun buyurarak bizi gıybetten, tecessüsten, yani ayıp araştırmaktan ve su izandan yani Müslüman kardeşi hakkında kötü düşünmekten nehyediyor. Peşinden de müminlere bu hususlarda Allah'tan korkmalarını emrediyor. Nerede takva, nerede Hazreti Ömer Efendimiz gibi kendisine Allah'tan kork denildiğinde secdeye kapanıp alnını, yüzünü, yanağını toprağa sürerek tevazı gösteren müttaki kimseler. Neredeler? Bizimkiler ise takvayı kalpte değil de kalıpta arayan, sadece sakal ve sarıkta, abdesti önlükte almakta, önlükle almakta, yürürken önüne bakmakta sanan mütecessisler. Ama biri hakkında, internette bir kaset var diye duyduklarında, milletin en müstehcen yerlerini seyretmekte bir beis görmeyen, biz imamız, görevliyiz, her şeyi bilmemiz lazım diyen namussuzlar ve şerefsizler. Baykal'ın kaseti atılmış, hele bir bakalım diyen hokkabazlar. Sokaktaki kadının saçına bakmak haram da, internetteki kadının mahrem yerine bakmak helal mi? Madem muvazdafsın, git genel eve de daha iyi incele. Ben bunlar kadar takva sahibi rolü yapan bir düzenbaz ne gördüm, ne işittim? Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Yine yanlış anlamayın. Yani bu sözlerimle sakal, sakalı, sarığı ve abdeste önlük kullanmayı haşa küçümsemeyi kastetmiş değilim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbi şeriflerine işaretle ne buyurdu? Et takva ha Takva buradadır. Yani kalpte takva, Allah saygısı varsa her amelde eseri dışa dışarı vurur. Yoksa bazı işlerde haramlardan sakınsa da işine gelmeyince sakınmaz. Buyururken birilerinin takvayı sadece belli amellerle sınırlama gayretinin yanlışlığına dikkat çekmek istedim. Yoksa benim sünnet ve edeplere ne kadar önem verdiğimi, hürmet ettiğimi siz çok iyi bilirsiniz. Ayrıca bir insan facir olsa da onun arkasında namaz kılınabileceğini, hatta başka imam yoksa ehli sünnete göre onun arkasında kılmak gerektiğini evvelki mektuplarımda delilleriyle sizlere bildirdim. Nitekim sahabe ve tabi'nin uluları haccacı zalim gibi bir adamın arkasında cuma kılmışlardır. Çünkü o zaman cuma tek bir yerde valinin arkasında kılınıyordu. Ama şimdiki gibi imkanların çok olduğu yerde ber yani iyi adam varken faciri seçmeye de hacet yoktur. Bunların yaptığı kıskançlık yüzünden yani benim sevilip sayılmamı çekemediklerinden beni gözden düşürmek ve kendilerine ikbal ve istikbal hazırlamak için aleyhime çıkan yalan yanlış haberleri bir yerlere yetiştirip benim itibarımı zedelemektir. Nihayet bu faaliyetlerin sonunda beni hapse bile attırdılar. Temelin arabasının arkasına beni geçemezsin yazdırması gibi. Temel arabanın arkasına ne yazmış? Beni geçemezsin adamın biri de hırslanmış inadına onu geçince ön tarafta şöyle yazılıymış geçtiğinde ne oldu yazısını okuyunca rezil olması gibi beni hapse attı, attırdılar da ne oldu kendileri mi oldular daha beter rezil oldular eskiden de hasetlere fesatlara maruz kaldım ama bu yeni türeme softaların hırsı ve ihtirası gibi hiç görmedim Ziya Paşa'nın söylediği gibi İkban için ahbabı şiayet si yeni çıktı. Bilmezdik evvel bu dirayet yeni çıktı. Hak söyleyen evvel dahi menfur idi gerçi hainlere anma ki riayet yeni çıktı. İslam imiş devlete pa bendi terakki evvel yok idi iş bu rivayet yeni çıktı. Yani dostları düşmanlara şikayet etmek yeni çıktı. Doğruyu söyleyen evvelce de sevilmezdi ama hainleri bu kadar gözetmek yeni çıktı. Bir de din terakkiye manidir lafı yeni çıktı. İşte, i̇şte bu Müslüman kardeşin ayıbını araştırma, ırzına taarruz, gıybetini yapma, gözden düşürmek için iftira atma gibi günahlar bizde varken yamyamların hali bile bizden hafif kalır. Size gıybetten sakındıracak iki hadis-i şerif rivayet edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri şöyle buyurdular. Miraç gecesi göklere çıkarıldığım zaman bir kısım insanlar gördüm. Göğüslerinden etleri koparılarak lokma lokma ağızlarına veriliyordu. Bu sırada kendilerine şu sözler söyleniyordu. Kardeşlerinizin etlerinde etlerinden yemekte olduğunuzu yiyin. Ben bu manzarayı görünce ya Cebrail kimdir bunlar diye sordum. Cevaben dedi ki bunlar senin ümmetinin gıybet edenleridir. Cabir ve Ebu Sa'in radıyallahu anh'dan rivayete göre Hacı-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular. Gıybetten sakının. Muhakkak gıybet zinadan daha kötüdür. Zira kişi zina eder sonra tevbe ederse allah teala tevbelerini kabul edebilir. Halbuki gıybet edeni hakkında gıybet ettiği kişi affetmedikçe Allah da affetmez Celle Celaluhu. Merhum Musa Topbaş Efendi hastaları kıymetli üstadı olan aynı zamanda Ali Haydar Efendi Kutsesir Ruh Hazretleri'nin iki şeyh bana sevdirildi buyurarak ahiret kardeşi yaptığı Sami Efendi Kutsesir Ruh Hazretleri'nin gıybet hususundaki hassasiyetini bakın nasıl anlatmış ve sonrasında ne güzel yazmıştır. Bursa'da Uludağ eteklerinde muhterem devlet hanelerindeydik. Üç kişi İstanbul'daki bir kişinin aleyhinde konuşuyor. Yani gıybetini yapıyorlardı. Fakir de görüşlerine kalben iştirak etmiyor isem de sükut ediyordum. Bu hareket yersiz ve hatalıydı parantez içinde söylemiş. Çok alçak sesle konuşulmasına rağmen keşfen bu hale mutlali olan muhterem üstadımız yatak odalarının kapısını açtılar. Koridoru geçerek bulunduğumuz odanın kapısını tıklattılar. Kapı açıldı. Gazaplı bir halde gıybet edilen şahsın ismini zikrederek yoksa o filan şahıs buraya mı geldi buyurdular. Hiç oturmadan tekrar yatak odalarına çekildiler. Kendileri gıybet kokusundan o kadar kaçınırlardı ki bir defa olsun bu zat şu zattan daha bilgilidir, daha faziletlidir. Şu şahsın seviyesi şu şahıstan daha düşüktür, Efendim, şu eser şu eserden daha kıymetlidir, daha üstündür gibi kıyaslamalar dahi yapmazlardı. İcabında şu eserleri okuyunuz, istifade ediniz buyururlardı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslüman kardeşin hakkında, onun hoşlanmadığı bir şekilde konuştuğun zaman gıybet etmiş, onu çekiştirmiş olursun buyurmuşlardır. Bin hasta kalplerine, dillerine, kulluk vazifelerine Allah dostları, arifler, sadıklar, gönül ehilleri hakim olurlar. Dili işletmek pek kolay olması bakımından nefislerinin de yardımıyla gıybet etmekte zahiren fazla bir güçlük yoktur. Sakız çiğnemek ne kadar zor olsa bile sakızı bir türlü ağzından alamadığı gibi gıybete müptela olanlar da bir türlü gıybeti terk edemezler. <gülüyor> Gıybet zamanımızda diyanetin Allah bilgisi ve Allah korkusunun azlığı dolayısıyla en fazla rağbet gören manevi hastalıkların en kötülerindendir. Kurtulmak için hem iradenize sahip olmak, salihlerle, iyilerle ihtilatı çoğaltmak, sohbetlerinde bulunmak lazımdır. Estağfirullah Nerede olursanız o Allah sizinle beraberdir. Ayetinin manasını bilen kişi daima uyanık olur. allah Teala'nın murakabesinde olan kişinin her hat ve hareketi, hal ve hareketi edeb üzere Rabbimiz Zülcelal ve Kemal Hazretlerinin rızasına muvafık olur. Hafif, yersiz hareketlerden çekinir. Sebepsiz yere, ayak ayak üzerine atarak, yerilerek yatarcasına oturamaz. Aşırı dünyayı sevenlerden, gıybetçilerden, aslandan kaçar gibi kaçar. Çok ilimler yazmış olan Musa Efendi Rahimehullah. Çok güzel ilimler yazmış Musa Efendi Rahimehullah. Yani onun yazmış olduğu efendim eserden bunları Cübbeli hocamız nakletmiş ve devam ediyor. Bu fakir de bu kadar alim, bu kadar salih veli zatlar gördüm. Efendi Hazretlerinden sonra merhum Zavendikli Mustafa Efendi hocam gibi gıybet etmeyen ve ettirmeyen bir zat görmedim. 33 sene kadar önce Araşül hocam bir de merhum Celal Hoca ile beraber Mustafa Efendi Zavendik köyünde ziyaret etmiştik. Celal Hoca birileri hakkında konuşmaya başlayınca hemen onu ikaz ederek konuyu kapattı. Tabii laf lafa açarak bir daha Celal Hoca başka birinden bahsedince Mustafa Efendi dedi ki: "Gıybet edecekseniz hemen dışarı çıkın. Konuşmanız bitince dönersiniz." Deyince o kadar nazik ve kibar bir zatın Allah için bu derece hiddetlenmesine ve misafirleri evinden çıkartarak çıkartacak kadar ileri gitmesine çok şaşırmıştım. <gülüyor> o günden sonra Artık hiç öyle bir hareketle karşılaşmadım. Aksine birinin aleyhine konuşulduğunda lafa laf katan, en azından sessiz kalan insanlara rastladım. Tabii ki ben de maalesef o asilerden oldum. Rabbim bizi de gıybet ettiklerimizde mağfiret eylesin. Amin. Mustafa Efendi hocamızın yapmış olduğu muamele biraz kaba gibi gözükse de aslında doğru olandı. Çünkü insanı adaptan korumak için yapılan bir hareketti. Bir hoca zuhuratta görmüşler. Bakmışlar ki çok yüksek bir makamda... ...rüyasında sormuşlar... ...demişler ki hoca efendi... ...sen demişler bu makama nasıl geldin... ...o da demiş ki... ...ben demiş hiçbir ihvanın arkasından konuşmadım... ...görüyor musun... ...ben hiçbir ihvanın arkasından konuşmadım... ...onun için Allah bana bu makamı nasip etti demiş... ...demek ki gıybet... ...adamı ne kadar aşağı çekiyor gıybet olmadığı zaman ne kadar yukarı çıkarıyor evet hocamız mektuba devam ediyor şu bilinsin ki gıybetçilerin yahut itikadi konularda yanlış görüşe sahip olanların sözlerini kesmek onları tahsiye etmek nezaketsizlik değildir bilakis istikamettir dini vazifedir ve adalettir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hakka tecavüz etmedikçe kimsenin sözünü kesmez, hakka tecavüz edince de ya onu men ederek sözünü keser veya o meclisten kalkıp giderdi. Nezaket hususunda ölçülü hareket edilmelidir. Muhatabım yaşça benden büyük, ben onun sözleri nasıl, sözlerine nasıl karşı gelebilirim? Yahut da dinlemezsem bana darılır gibi boş münazaları bırakmak lazımdır hakikati gizleyip de tasdik manasına devamlı başını sallayanlar hiç şüphe yok ki gıybette müsavidirler yani gıybet etmiyor ama gıybet yapılan ortamda bulunuyor ve başını da sallayarak tasdik ediyor başını sallamakla ne yapıyor adamı da teşvik etmiş oluyor tasdik ettiğini beyan etmiş oluyor adamın şevkini bir nevi ne yapıyor? artırmış oluyor hakikaten yani büyüklerin bu konuda acayip neleri var efendim muameleleri var. Mesela Öner İbni Abdülaziz başa geldiği zaman bu işte dedikodu gıybet laf taşıma laf götürüm getirme birisi gelmiş dedi işte filan zaten şöyle dedi şöyle yaptı böyle etti. Ona dedi gele bir dur bakalım sen bir dur bakalım. Eğer dedi bu söylediğin doğruysa da problem var yanlışsa da problem var. Eğer dedi efendim yanlışsa şu ayete girersin. Ya amenu eyman eden kullar. İnca'akum feshukun bine beyin fetebeyenu. Eğer bir fasık size haber getirirse ne yapın? Onu araştırın. O zaman sen fasık hükmüne giriyorsun ki ben dedi fasıklarla aynı mecliste durmam. Meclisimi çabuk terk et. Yok eğer dediğin doğruysa öyle şimdi iki şeye ihtimali var ya doğrudur ya yalandır. Evetim doğru da olabilir. O zaman dedi hemmezim mesyayim binemiyim, menneeyin lil khayrimi o tedine tiiyim, hemmezim mesyayim binemiyim. Yani laf götürüp getirede nemama iltifat etme, itibar etme. Mevla öyle buyuruyor. Dolayısıyla o zaman da bu ayete girersin ki. Mevla itifat etme diyor, itibar etme diyor. Gene itibar etmem, gene meclisimi terk etmeni istiyorum. İstersen diyor bir üçüncü yol bulalım. Ne sen bunu bana söylemiş ol, ne de ben bunu senden duymuş olayım. Şimdi defol git, bir daha da böyle şeyle huzuruma gelme diyor. Yani böyle muamele yapılsa, dedikodu gıybet edecek, laf götürüp getirecek kimseye, fırsat verilmese, kapı açılmasa, he? ne kadar güzel olur. Onlar da ne yapamaz? Bu fırsatı bulamaz. Ha, o zaman ne var? senin hakkında yalan dolan bir takım şeylerle gözüne iyi gözükmek için güya başkalarını kötüleyerek arada böyle yalaka tipler efendim türemez peydahlanmaz. İşte Ömer İbni Abdülaziz bak ne yapıyor İlk başta bunun önünü kesiyor ve bir daha da böyle adamları meclisine sokmuyor bile. Demek ki Mustafa Efendi ne yapıyormuş bulunduğu ortamda gıybet ettirmiyor evet.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 Mevla-i Mütealimiz cümlemizi birbirinin ardından kötü konuşmayan, birbirinin ayıbını araştırmayan, birbirine hüsnü besleyen, su izandan sakınan, kalbinde müminlere karşı kin, nefret ve gillü barındırmayan salih ve afif, eteği temiz kullarına Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi ilhak eylesin. Amin. Rahmetli Süleyman Göktaş'tan duymuştum. Sonra kitaplarda da gördüm ki bir insanın gıybeti, o kişiye ulaşır da onu üzerse gıybetçi ondan helallik almadan allah Teala onu affetmez. Anlaşıldı mı? Yani birinin gıybetini yapıyorsun. O yaptığın gıybet o kişiye ulaştıysa o da tabii dolayısıyla ne yapacak? Üzülecek. O zaman bu durumda o kimseden ne yapmak lazım? Helallik almak lazım. Ama o gıybet ona ulaşmadıysa. Adamı zaten haber olmadığı için, üzülmeyeceğinden, helallik almak için yaptığını ona söylemesi gerekmez. Arası iyidir, zamanında konuşmuştur, onun da kulağına gitmemiştir. Dolayısıyla sen de gider, yani bir helallaşayım ya zamanında senin hakkında. Şöyle şöyle dedim, şöyle adi, şöyle kalitesiz, şöyle bozuk adam dedim, hakkını helal et. E şimdi böyle de denmez. Adam da der ki, ne biçim konuşmuşsun ya? Bu sefer ne olur? Aram düzgünken bozmuş olursun. Zaten adam duymamış. Zaten adama haber gitmemiş. Ha böyle durumlarda ne yapacağız? Efendim yaptığını ona söylemesi gerekmez. Çünkü bu onu üzer. Bak mesele ne, nedir? Onun üzülmemesi. Adama gidince üzülüyor helallik alman lazım. Haber gitmemiş zaten haber yok üzülmüyor. O zaman ne, ne demek lazımmış? Ey Allah'ım! beni de gıybet ettiğim falancayı da mağfiret eyle o kimseye mağfiret duası yapıyorsun demek evet böyle diyerek ona dua etmesi kafi gelir <gülüyor> eğer isimlerini hatırlamadığı kadar gıybet ettikleri varsa ki he, var mıdır bizde <gülüyor> evet hepimizde vardır o zaman hepsinin bağışlanması niyetiyle en az 25 yahut 27 defa ey Allah'ım beni de inanan erkek ve kadınları da mağfiret eyle diye dua eder. Yani böyle dua etmesi ne oluyor? Kafi. Bir de tabii onu kötülemiş olduğu yer neresiyse veya onu bazı meclislerde aleyhine konuşmuştu. E dolayısıyla onu da kulağına gitmemiş. Ha ne yapmak lazım? onu bazı güzel vasıflarında anmak lazım ki ona da kefaret olsun diye hani kötülemiştin ya şimdi ne yapıyorsun güzel huylarını güzel vasıflarını demek ki ne yapıyorsun bir meclise söylüyorsun ve ona mağfiret duası yapıyoruz evet Halid Bağdadi Kudüs'ün ruh hazretleri gıybet günahının kefareti olarak bunu şiddetle tavsiye etmiştir madem gıybetsiz duramıyoruz bari bu duaları da ihmal etmeyelim bazı mühim tebliğlerim, bir, bazı arkadaşlar hala 21 Eylül'de mahkemeye gelmelerini istiyor muyum diye bana soruyorlar. Herhalde Ramazan ayında gönderdiğim mektupları iftara yakın diye oruçtan dolayı doğru anlamamışlar. Tekrar tekrar yazıyorum ve size Allah rızası için Allah yolunda bana desteğe bekliyorum. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu Mekke'de kalmış olan güçsüz Müslümanları kurtarmaya gayret etsinler diye harekete geçmeleri için Medine'deki Müslümanları teşvik ediyor. Siz Medine'de rahata kavuşanlar gibiyken ben Mekke'de kalmış bir Mustafa durumundayım. Rabbim Celle Celaluhu Rabbimizi sizin gibilere ayet-i mealen diyor ki ne oldu size de Allah yolunda ve kendileri zayıf duruma düşürülmüş olan o erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaş savaşmıyorsunuz ki onlar ey Rabbimiz ahalisi zanim olan işte şu memleketten bizi çıkar bize tarafından bir sahip gönder ve katından bize bir yardımcı tayin et demektedirler Nisa suresi 75. ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu böyle buyuruyor <gülüyor> ben de Nuh aleyhisselam gibi en malubun fentasır ben gerçekten yeni düş yenik düşürülmüş biriyim. Mağlup olmuş biriyim. O halde sen benim adıma onlardan intikam al. Duasına devam ediyorum. Gerçekten ben arkasında zenginler, yetkililer, holdingler bulunmayan, lobilerle ve localarla anlaşması olmayan ve zahiren yenik durumda bulunan mazlum bir kulum. Allah rızası ne demektir? Ondan büyük bir rıza olabilir mi? Değil mi? Allah'tan en küçük bir rıza en büyüktür. İşte o rızayı kazanmamız için güçsüzlere yardım niyetiyle olduğu için Allah yolunda sayılan toplu dua yapmanızı talep ediyorum. Geçen sefer korkutuldum. Yani geçen sefer 21 Haziran'da hocamız ne demişti? Mahkemeye davet etmişti. Çağlayan Meydanı'na davet etmişti. Ama en son mektuplarında ne dedi? Gelmememizi söyledi zaten cenaze vardı oraya yönlendirdi bizi dolayısıyla 21 Haziran'da gidilmedi işte onu söylüyor geçen sefer korkutuldum yani beni çekindirdiler korkuttular kim ne dediyse işte ama diyor bir önceki mektupta belirttiğim gibi yani bundan önceki mektubu ne zaman okundu Kadir gecesi radyodan artık buradan okundu herhalde işte diyor o mektupta belirttiğim üzere Efendi Hazretlerimiz desteğe gelinmesinin iyi olacağını ve bunda bir zarar olmayacağını bildirmiştir. İşte Efendi Hazretlerimiz öyle buyurmuş. Yani bunda bir zarar olmayacağını bildirmiş, desteğe gelinmesinin iyi olacağını buyurmuş. Artık bize düşen söz dinlemektir. Hepimiz o gün yani 21 Eylül Cuma günü sabah saat 10'da Çağlayan'da buluşalım. Şimdi Cümbeli hocamız tabii saat 10'da diyor. Çünkü cuma günü, cuma namazı da olduğundan dolayı. Değil mi? Sen dersin ki 11'de gideyim, 12'de gideyim. Zaten bir gelirsin, hop oradan da cumaya gideceksin. Sanki o anda boş gibi olur. Gene de yani geldin mi gelmediğini fark edilmez. Öyleyse madem burada, efendim hocamızın hala yanında olduğumuzu, hala efendim onu çok sevdiğimizi, hala başımızın tacı olduğunu madem ispat edeceğiz, öyleyse ne olması lazım? 10 saat şeyini vermiş, saatini vermiş hocamız. Yani onda herkes orada toplansın ki mahkemenin başladığı saatler zaten orada kimle görecekse o zaman görecek yani. Gazeteciler, televizyoncular vesaireciler ve böylece bir takımlarının inşallah efendim cümbeli hoca e işte biraz birkaç kişi peşinden gider sonra balonu söner diye hayal kuranların hayalleri, hevesleri kursaklarında kalması için demek ki ne yapmak lazım? Saat onda orada olmak lazım. Dolayısıyla Cuma'ya kadar zaten Cuma namazı kılınır. Dolayısıyla tekrar gelinebilir. Ama burada hocamızın efendim, bildirdiği üzere ne diyor? Hepimiz o gün yani 21 Eylül Cuma günü sabah saat 10'da çağlayanda buluşalım diyor. İnşallah. İnşallah. Efendim? İnşallah. Biraz tabi sesini sıksın bak Mescid Yavaş Yavaş doldu elhamdülillah. Bir dahaki haftaya daha çok dolacak. Da tamam mı? Daha, daha erken geleceksiniz. İnşallah artık Fethi Mescidinde efendim, mektupları buradan canlı canlı okuyoruz. Radyonun başında da olur ama buradaki feyiz olur mu? E, olmaz. Dolayısıyla burası bir mabettir. Burası Mevla'nın evidir. İnşallah buradan hep beraber şöyle canlı canlı mektuplar okunmaya devam edilecek. Rabbim Celle Celaluhu tekrar mescitlerimizi okuyoruz. Tıka basa dolmak nasip eylesin. Amin. Cemaatlerimizi ziyade eylesin. Amin. Bu yoldan, bıkmaktan, usanmaktan Rabbim Celle Celaluhu muhafaza buyursun. Amin. Son nefesimize kadar istikamet üzere cümlemizi daim eylesin. Amin. Amin. Evet, <gülüyor> geçen gün bir gazetede hocamız mektubuna devam ediyor. Geçen gün bir gazetede Güney Asya ülkelerinden Sri Lanka'da yaşayan Tamil Hindularının geleneksel Murugan Festivali ilginç görüntülere sahne oluyor. Başkent Kolomba'daki Murugan Hindu Tapınağı'nda gerçekleşen festivale katılan Tamiler, Hindu Tapınak Tanrılarının heykellerini büyük bir el arabasının üzerinde tüm kentte dolaştırıyorlar. Festivale katılan tamillerden bazıları ise tanrılarına olan bağlılıklarını göstermek için vücutlarının farklı yerlerinden derilerine geçirdikleri çengellerle havada asılı halde duruyor. Görüyor musun? Çengellenen tamiller kent sokaklarında da gezdiriliyor diye yazıyordu ve resimlerinde gösteriyordu. Adam yani kendine göre bir ilah, bir tanrı telakki ediyor, ona inandığını efendim söylüyor ve o razı olsun diye güya Efendim çengelleri derisine takıyor, havaya astırıyor ya. Allah Allah. Ulan bizim millet acısı yok, sızısı yok. Sohbete gelmiyor, namaza gelmiyor ya. Değil mi? Sorsan, eee, gidi senden benden Müslüman. Konuşmaya gelince mangalda kül bırakmıyor. Ama işte bakın şu adamlara batıl inançları olmayan, efendim ilahları hakkında bile çektikleri acılara bak, yaptıkları işlere bak. Bunlar bize ibret olsun da, he? Kötüden de ders alınır mı? Alınır. İmam azama dediler, ne kadar edeplisin? Nereden öğrendin edebi? Dedi ki edepsizden. Edepsize bakıyorum. Ne kadar çirkin, ne kadar nahoş hareketler yapıyor. Ha onu görüyorsun. On, onun yaptıklarını yapmayınca ne oluyorsun? Edepsiz olmuyorsun demek. Evet, hocamız devam ediyor. Mektubuna diyor ki Adamlar şeytan yolunda bu kadar çile çekerken siz de Allah yolunda birkaç saat bir mazluma hem de sizin ebedi saadetiniz için her şeyini feda eden bu hizmetçinize destek te bulunun. Öyle şimdi adam sokaklarda gezdiriliyor. Efendim giriş ağızlarak e hocamız diyor ki çağlayana gelin. Gelenlerin de bacağından direğe asacaklar diye böyle bir şey var mı? Tamiller olsa ona da gider. Ha bak şimdi. Işte. Evet. Bunu herkese duyurun. Gelenler nereden geldiklerini ve hangi dernek veya cemiyete bağlı olduklarını gösteren tabela taşıyabilirler. Ama sakın ha herhangi bir kurum ya da kuruluşu hedef alan ve hakaret içen yazılara, içeren yazılara izin vermeyin. Tahrikçilere kulak asmayın, onlara itibar etmeyin. Güvenlik güçlerine yardımcı olun. Siz sessizce duaya devam edin. Ortalığı karıştırmak isteyenler olabilir. Dolayısıyla orada bir provokatif hareket yapacak ha, emniyet güçleri de gelip adamı alıp götürecek mesela bırakın götürsünler anlaşıldı mı yok onu alma bilmem ne filan adam zaten provokatör bunu yapmak istiyor ortalığı fitneye vermek istiyor böyle kargaşa olduğu zaman kargaşa çıkaranlar ortalığı karıştırmak isteyenler olursa diyelim ki emniyet güçleri onu almak isterse ellemeğin gitsin anlaşıldı mı? Dolayısıyla başka bir provokasyona, fitnelere de mahal verilmemiş olur. Yani buradan ne anlayacağız? Demek ki güvenlik güçlerine yardımcı olacağız. Derdimiz ne? Kargaşa çıkarmak değil, oraları karıştırmak değil. Sadece ve sadece hocamıza destek olmak, bir mazluma, bir İslam alimine orada mazlum durumda olduğu için dua için toplanmak, dua etmek. Mesela bu. <gülüyor> Orada gelişecek herhangi bir konuda yani bir takım olaylar olursa hocamız da diyor ki onun da kendine göre tabi bir tedbirler almış avukatlarımdan ramazan dinç dışarıda bulunacak avukatlardan biri dışarıda bulunacak telefon numarasını bildireyim diyor bunun abın yazın yani orada gelen kardeşlerimiz herhangi bir problem olursa yani ee, sıkıntı olmasın diye suç işlenmiş olmasın diye hemen ne yapacak avukatı arasın ve böylece ne yapılacağı ne edileceğini nasıl hareket edileceğini efendim, onunla bir şekilde istişare etmiş olsun. Telefon numarası 0532 336 57 40 tekrar ediyorum Ramazan Dinç kardeşimizin avukatın telefonu 0532 336-57-40 Bu numarayı arayın ki medya ile yahut başka bir şeyle karşılaşırsanız onu yanınıza çağırın da meseleyi o halletsin. Bu konuda Cübbeli Hoca 571 Facebook ve Twitter adreslerinden birbirinizi haberdar edin ki herkes kendilerine bir başkan seçsin ve bu başkanlar avukatım Ramazan Dinç'in riyasetinde önümüzdeki haftadan itibaren toplantı yaparak bir sıkıntı yaşanmaması ve, prov ve provokasyonlara karşı tedbir alınmasını temin etsinler. Selçuk Efendi avukat ile diğer arkadaşları bir araya getirsin. Yani orada bir karışıklık olmasın. Bir bir yerden gelir, biri başka yerden gelir. Efendim, o grup bu grupla belki çekişebilir. Efendim, problem çıkabilir. Onun için bu meselelerin olmaması için, yani önceden görüşülsün, konuşulsun da bu bir takım sıkıntılara mahal bırakılmasın diye demek ki efendim kendi aralarında bir diyalog oluşsun diye böyle bir demek ki efendim e, hareket uygun görülüyor. Ya hocamız devam ediyor. Haydi göreyim sizi. Rabbim çıkışınızı ve toplantınızı mübarek eylesin. Amin. Hayırlara vesile eylesin. Amin. Bazı hanım kardeşlerim kocaları izin vermediği için annemin cenazesine gelemediklerini yazmışlar. Doğru yapmışlar. Kocalarını dinlesinler. İzinsiz mahkemeye gelmesinler. Gelen kardeşlerimiz de sakın salona girmeye teşebbüs etmesinler. Sakın salona girmeye teşebbüs etmesinler. Salon çok dar. Biz zor, zaten zor sığıyoruz. Herkes binanın dışında durup duaya devam etsin. Rabbim Celle Celaluhu şimdiden dualarımızı kabul buyursun. Amen. Radyoda önceki mektuplarımda ve bu mektupta bu konuda yazdıklarımı detaylı bir şekilde izah etsinler. Demek ki radyodaki kardeşlerimiz de bu meselelerin aksından izah etsinler. Herkes güvenlik güçlerine itaat edilmesi ve taşkınlıktan sakınılması konusunda uyarılarını sürdürsün ki bizden sebep kimse sıkıntı çekmesin. Efendi hazretlerimiz bir zarar olmaz buyurduğuna göre, inşallah bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Sabah saat 10-11'i sakın geçmeyelim ama geç kalanlar olursa da onlar sonra da gelebilirler. Fakat başlama saatinde eğer toplu görünürsek cemaatimize ve birlik halindeki dualarımıza daha ziyade teveccüh buyurur diye düşünüyorum. Şunu unutmayalım ki başıma gelen olayların uluslararası boyutu vardır. İslam'dan başka hakkın olmadığını söylemek hele de bunu milyonların önünde söylemek çok zor hale gelmiştir. Bakın geçen hafta bir İsrail heyeti gizlice Türkiye'ye gelip dinler arası diyalog konusunda milletvekilleriyle ve bazı çevrelerle görüşmeler yapmışlardır. Mesele ciddidir. Adamlar önlerindeki engelleri kaldırmak için büyük gayret içerisindedirler. Biz de bu konuda büyük bir engel olarak evvelden beri tescillemişlerdir. Şu anda idam olsa belki beni idamla yargılarlar. Zaten 45 beş sene hapis istemek idamdan beter değil midir? Evet. Bir kardeşimiz geçen diyor ki, havaalanında nakliyecilik yapıyor ve diyor malları yükledik, arabaya bindik gidiyoruz. Ben de diyor radyoyu açtım, Cübbeli hocamızın sohbeti var. Hemen o yanıma oturan dedi ki, sen de bu hocanın görüşüyle aynı görüşte misin? Değince bu kardeşimize demiş ki, ne o yoksa sen bu hocanın görüşüyle aynı görüşte değil misin? Yok dedi ya, ben dedi şiayım dedi. Zaten dedi bizim canımızı okuyan hoca bu dedi. Bak görüyor musun? Ben diyor şimdi ehli i sünnet ehl-i sünnet pek bir şey anlamıyordum. Çok bu işlerden rahatsız olanlar var dediği zaman hocamız pek kavrayamıyordum. Ama diyor bizzat yaşadım diyor ya. Görüyor musun? Esas diyor bizim belimizi kıran hoca bu demiş yani. Evet. <gülüyor> Ve hocamız devam ediyor. Bundan sonra benim kadar yıl hapiste kalmamı talep etmek... Bunca Müslümanın bulunduğu bu ülkede hem de zahiren Müslümanların hüküm sürdüğü şu dönemde nasıl düşünülebilir? Evvelce böyle bir şey olacağını hayal bile edemezken bakın bugün başımıza neler geldi. Ona göre hareket edin. Yani karşımızdaki batıl nasıl çalışıyorsa biz de ona göre gücümüzün yettiği kadar gayret edelim. Bakın size evvelce yazdığım gibi bana işnat edilen suçlar özel yetkili mahkeme alanına girmezken Kara gümrük çetesine destek palavrasıyla beni bu mahkemeye dahil ettiler. Ama onlardan kimseyi tutuklamak bir yana ilk mahkemede onlardan ifade bile almayarak mahkeme bitmeden gidebilirsiniz dediler. Ben savcıya ve mahkeme heyetine onlarla kayınbiraderlerim görüştü. Şahit olarak onları dinleyin dediğim halde ortalığı ayağa kaldırdıkları bu konuda sekiz buçuk aydır hala onlardan ifade almadılar. B- Yakalanan kızlardan yani Cübbeli hocamızın aleyhinde he, ifade verdikleri söylenen o kızlardan sadece polis ifade aldı. 45 gün beklettiler. Benim tutuklanacağım gün deport ettiler. Yani sınır dışı ettiler. Onlar anlatırken tabi tercüme yapılıyor ya. Tercümeyi polis yaptı. Avukatsız ifade alındı. Savcı onları bir gün daha tutup ifadelerini almadan beni tutukladı. Halbuki birinin tutuklanmasını icap eden durumlarda sadece savcı ile yetinilmeyip bir de hakime ifade aldırılmalıydı. Yanlarında avukat bulunmadan sırf kızların poliste alınan ifadesiyle tercüme ile beni tutuklattılar. Yani bu tercüme demek ki yanlış da olabilir. O anlaşılıyor. Barış'ı gözaltına aldıklarında organize şubenin adamları, biz hocayı rezil edeceğiz diyerek onu iki gün ifade vermeye zorladılar. Ve imza atıp kendisini kurtarmasını söylediler. Böylece organize kendini mahkeme yerine koymuş olduğunu göstermiş oldu. C. Şimdi yeni bir şey zuhur etti. Mahkemenin Fas'tan ifadesini beklediği kız kendi avukatı aracılığıyla benim avukatım Fatih Bey'e Fas'tan resmi bir yazı gönderdi. Burada cübel hocamız şu anda içeride. Neden? Neden? İşte bir iki tane kız ne yapmış? Aleyhte ifade vermiş, suçlama yapmış diye. Şimdi Fas'ta onlara deport edildiler ya, Fas'a gönderildiler ya. Şimdi onlar kendi avukatı aracılığıyla oradan açıklama yapıyorlar. Bak şimdi. Evet. Fatih Bey Fas'tan resmi bir yazı gönderdi. Bu yazı şu anda mahkemeye sunuldu. <gülüyor> bu yazıya göre o kız şöyle diyor Ahmet Mahmut Ünlü diye birini tanımadığını ancak barışı tanıdığını fakat kendilerini nezarete attıklarında kendi hazırladıkları evraka imza atmaları için onları çok zorladıklarını illa Ahmet Mahmut Ünlü ile nikahlandıklarını söylemeleri gerektiğini anlıyor musunuz? Anlıyor. bu ifadeyi veren şu anda burada değil bak fasta Hiçbir zoru yok, hiçbir şey yok. Çekmiş gitmiş zaten. Ama demek vicdan azabı onu rahat bırakmıyor. Ne yapıyor? Oradan avukatı aracılığıyla ifade yazıyor buraya, mektup yazıyor. <gülüyor> evet. Nezarete attıklarında kendi hazırladıkları evraka imza atmaları için onları çok zorladıklarını... İlla Ahmet Mahmud ünlüyle nikahlandıklarını söylemeleri gerektiğini avukat istediklerinde sivil bir yanlarına girip birinin boğazını sıkarak bak bak bak görüyor musun? İmza at yoksa güneşi bir daha göremezsin avukat hakkın yok dediğini bu yüzden mecburen imza attığını şimdi internette çıkan haberler yüzünden internet buradan düşünce her taraftan okunuyor ya internette çıkan haberler yüzünden ailesinin kendisini öldürmek istediğini demek ailesi de mütedeyyin bir insan he bak ismin geçiyor da senin yüzünden bir alim ne hale düştü diye sen nasıl olur böyle yalana imza atarsın diye belki de baskı yapıyorlar onun için rahat edemedi mektup yazıyor ve diyor ki işte bu haberler yüzünden ailesinin kendisini öldürmek istediğini Türkiye'deki insan haklarının ve adaletin böyle mi olduğunu feryatlar içerisinde yazmış ya. Yakalamışlar 45 gün tutuyorlar. Diyorlar ki burayı imza atacaksın yoksa güneş yüzü göremezsin. Sen şimdi efendime söyleyeyim bir ülkede olsan Fransa'da İngiltere'de yakalanmışsın. İçeride de bir buçuk ay kalmışsın. Sana diyorlar bunu imzalamadan gidemezsin. İmzalar mısın? Parmak bile basarsın. Ayak bile basarsın be. Kurtulayın buradan diye. Öyle mi? Ya. Görüyor musunuz? hocamız devam ediyor görüyor musunuz görüyor musunuz neler olmuş neler bayramdan evvel bu resmi evrak mahkemeye verildi ancak tahliye talebimizi reddettiler elimizde lehimize delil teşkil edecek diğer bazı belgeler de mevcut ama bunları şu anda açıklamam uygun olmaz şimdi şu yazılanlardan ne anlaşılıyor tam bir tezgah değil mi? <gülüyor> Uygun bulunan bir zamanda avukatım Fatih Oğuz geniş bir basın toplantısı yapacak ve bir basın bildirisi yayınlayacak. Onu çok iyi dinler ve her yere ulaştırırsınız. Eğer tahliye olursam o zaman kendim televizyona çıkıp olan biteni bizzat açıklarım inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Memleketin kan gölüne döndüğü, her gün bunca şehitler verildiği şu hassas günlerde birlik ve beraberliğe, bizim gibi vatansever insanların telkinlerine son derece ihtiyaç duyulduğu bu dönemde benim gibi bir insana bu kadar uydurmalarla bunca zulüm ve işkencenin reva görülmesi gerçekten birilerinin bana düşmanlıkta sınır tanımadıklarını ve dualardan hiç korkmadıklarını ortaya koymaktadır. Ama benim içeri girmemden bir iki ay sonra bir çoğu tayin ise de biz onları inşallah hukuk önüne çıkarmadan bırakmayacağız. İnşallah. Çünkü ifade alırken işkence yaparak imza attırmak avukat çağırmamak, sadece emniyette bulunan ev içi görüntülerini medyaya dağıtmak gibi birçok suça bulaşanlar elbette adalete er ya da geç hesap vereceklerdir. Allah zalimlerin belasını versin. Amin. Evlerin ocaklarını dağıtsın. dünyalarını ahiretlerini harap eylesin. Amin. Geçen hafta yazdığım mektupta bunların isimlerini vasiyetime yazdığımı hapiste vefat edersem Allah gecinden versin. Rabbim hocamıza da her bir ellerimize de hayırlı uzun ömürler ikram eylesin. Hapiste vefat edersem bunların cenazemde okunacağını yazmış ve çoluk çocuk hepinizin onlara beddua etmesini istemiştim. Kimileri bunu yadırgamış. Bunda yadırganacak ne var? Bu işin içerisinde İsmail Ağa yetkili biri de var. Allah Teala ne buyuruyor? Estağfurullah. La yuhibbullahu kavli illa Zulme uğratılan kimse yani bu kimsenin zalime karşı açıkça yaptığı bedduası ve onun şikayetlenmesi dışında Allah kimsenin kötü olan sözü açıklamasını sevmez. Ayet-i zulme uğrayanın beddua yapmasına izin vermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Muharebesinde ikindi namazını kaçırtanlara beddua etmedi mi? Mele Allah büyütehum rahum ne ara? Allah onların evlerini kabirlerini ateş doldursun diye beddua etmiştir. Mekke'deki zalimlere de ey Allah'ım onlara Yusuf aleyhisselamın kıtlık yılları gibi kuraklık ver diye beddua etti de pisliklerini yiyecek hale geldiler. İşte bana bu işi yapanlar da beni dokuz aydır bunca vaazdan dersten kitap çalışmalarımdan engelleyerek ve milleti Müslümanlara hocalara sövdürerek annemi öldürerek bedduayı hak ettiler. Benim hakkımdaki bu takiplerin başlamasına ilk başta Jelsiki meselesini gazetelere ve televizyonlara satarak Mehmet Sağlamer ve Ahmet Sarıhan sebep oldu. Sonra yanıma koruma olarak giren Hamit adındaki adamın da emniyet ifadesinde bana iftira attığı ortaya çıktı. Tabii bunlar basit bir sebep olsa da siz onlara bedduaya başlayın. Sonra zamanı zemini geldiğinde gerçek fail olan diğerleri de açıklanır. Bizim işimiz Mevla ile biz zalimleri Rabbimize havale ederiz sonra sabrederiz ve seyrederiz. Bedduadan korkanlar eğer korkuyorlarsa o zaman zulmü bıraksınlar, tevbe etsinler. O zaman biz onları affetmek için inat etmeyiz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bunca zulmü, bunca zulmü reva görenlere bile Mekke fethi günü eman dilediklerinde şöyle buyurdu. Haydi gidin hepiniz serbestsiniz. Ben size Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine söylediği gibi. Bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. Zaten acıyanların en merhametlisi ancak odur diyorum. O Yüce Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Elbette sünnetine ittiba ederiz ama mesela suçu itiraf ile allah Teala'dan af hak sahibinden de özür dilemektir. Hele o İsmaila'da yetkili olup da kendisine bana yapılacak bir operasyonun cemaate zarar verip vermeyeceği sorulduğunda biz de ondan kurtulmak istiyoruz. Ne yaparsanız yapın cemaate zararı olmaz diyen var ya Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin. Amin. Ya memleket ne hale geldi İnsanların boğazını sıkarak zorla imza attırıp beni tutuklattırdılar sonra ne yapacaklar o da belli değil biri çıkıp bu meselenin aslı nedir diye merak bile etmiyor hoca biraz dinlensin diyor ha. ona söyledikleri zaman yani bu işi bir an önce çözsek şu hocanın durumu şöyledir böyledir denildiği zamanda efendim hoca biraz dinlensin demek biri de böyle diyor. ''Bu zulmü Yahudi bile yapmazken bana bunu namazlı, abdestliler, karısı kapalı olanlar yapıyor. Ama herkes şunu iyi bilsin ki şirkle dahi düzen yaşar ama zulümle asla yaşamaz. Artık zalimler her gün büyüyen bir pişmanlıkla yaşayacaklarını bilsinler. Böyle olsun istemezdik ama bedduayı aldılar. Çünkü Allah'tan korkmadan bu iftiraya rıza gösterdiler. İnsan Allah var diye düşünmez mi? Yani bu kadar beddua ediliyor. Allah yok mu? Var.'' Peki Allah'ım Teala mazlumun duasını kabul ediyor mu? Evet. Ediyor. E Bu Allah'ta var ise e, bu Allah'tan korkulmaz mı yani? Ömer radıyallahu anh bir çobana rastlamış da sürüden bir koyunu bana sat demiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh tabi tebliğli kıyafetle geziyor. Çoban da diyor ki sahibinin haberi yokken nasıl satayım deyince Ömer radıyallahu anh, onu imtihan etmek için bir koyundan ne olur ki canım öldü dersin demiş. O zaman çoban demiş ki feynallah Allah Peki ya Allah nerede? He? Peki ya Allah nerede demiş. O zaman Ömer radıyallahu anh çok hoşuna gidiyor. Sürüyü sahibinden satın alıyor. Çobana bağışlıyor. Sonra Ömer radıyallahu anh Medine'de onu görünce devamlı şöyle dermiş. Feynallah. Allah Allah nerede? Allah Allah. İnsan biraz düşünür. Allah var diye biraz düşünür insan mı? Bunların hiç mi imanı yok? Hiç mi Allah korkusu yok? Size bu konuda son sözüm şudur. Destek için gidelim mi gitmeyelim mi diye hindi gibi düşünmeye gerek yok. Benim kötü günümde yanımda olmayanlar iyi günümde hiç yanıma gelmesinler. Eğer siz birilerinin göstermek istediği gibi beni yalnız bırakır da cemaatin benim yanımda durmadığını göstermek isteyenlerin değirmenine su taşırsanız kusura bakmayın ama hayatıma Kusura bakmayın. Hayatıma, ha burada hayatım olacak. Hayatımı size vakfetmiş biri olarak çıkınca ben de sizin yalnızda olmayı düşünmüyorum. Yani siz benim en zor zamanımda yanımda olmazsanız, oradan nasıl olsa çıkacağım inşallah. En kısa zamanda çıkar. O zaman ben de sizin yalnızda olmam. Ne demek şimdi bu acaba? Yiyeceğim bir lokma ekmek. Dünyadan zaten bir beklentim yok. Size de kimseye de ihtiyacım yok. Rabbim bana yeter. O ne güzel vekildir. İnşallah bu dava tamamen neticelendiğinde efendi hazretlerinden müsaade alarak Medine-i Münevvere'ye yerleşeceğim. Allah Allah ha, görüyor musun? Sen onun yanında olmazsan ben de yalnızda olmam izin alıp Medine'ye gideceğim diyor. Gitsin mi hocamız? Hayır, hayır. Efendim? Hayır. O zaman bunu ne yapmak lazım? Yanında olduğumuzu göstermek lazım. Evet şimdi bakalım Medine-i ye, Münevvere'ye yerleşip vefasız insanlardan uzak durmayı düşünüyorum ama güçlü bir birlik gösterirseniz şimdi tabi hapishane psikolojisi çok önemli şimdi hocamı ziyaret ediyorum konuşuyoruz hadi ben çekip geliyorum hocam hala orada. Koskoca Ramazan geçti. İftarlar yapıldı. Sahurlar yapıldı. Bayramlar yaptık. Gittik, geldik, görüştük, konuştuk. <gülüyor> Güldük dostlarımızla. Ama Cübbeli hocamız neredeydi? İçerideydi. Kolay değil yani ha? Kolay değil arkadaşlar. Kolay değil demek bile az bir şey yani. Onun için vefasız insanlardan uzak durmayı düşünüyorum diyor. Ama Güçlü bir birlik gösterirseniz İnşallah Rabbim uzun zaman Daha size hizmet etmek nasip eder Rabbim nasip eylesin inşallah Amin İki Geçen hafta mektubumda Ali Uluzunlar Hoca Efendi'nin pazar sohbetine teşvik etmemin sebebi sorulmuş. Niye sadece onun adını zikrettiğim merak edilmiş. Bana soru soran Fatih'ten yazdığı için ona pazar sohbeti olarak o adresi verdim. Bir de benim cevabım çok kişiye ulaştığı için onun camisi büyük olduğundan böyle yazdım. Yoksa mesela Soğanlı tarafında Mehmet İslamoğlu Hoca Efendi'nin, Ümraniye'de Ali Polat abimizin, Sultan Gazi tarafında Hasan Hüseyin Hoca Efendi'nin pazar sohbeti yaptıklarını biliyorum. Onlara yakın olanlar oraya gitsinler. Hepsi efendi azilerimize bağlı insanlar. İsimlerini ve sohbet yaptıkları yerleri hatırlayamadığım başka Hoca Efendi'ler olabilir. Ali Karo Hoca Efendi mesela pazar sohbeti yapıyorsa o da çok sadık bir insandır. Rabbim hepsinin amellerini makbul eylesin amin. amin. 3. Kadir Mısıroğlu abim Tahrif Hareketleri adında bir kitap serisi yayınlamış. En son üçüncü cildi basılmış. Onda da tasavvuf münkirlerine reddiyeler yapmış. Öyle haber aldım. Hatta o kitapta benim rabıta kitabımdan bahis de benim onu Abdülaziz Bayındır'a cevap mahiyetinde yazdığımı açıklamış. Kendisi de Abdülaziz Bayındır ve Ömer Öngüt gibi dini tahrif eden birçok kişiye reddiye yapmış. Mutlaka alın okuyun da şuurunuz artsın. Geçenlerde Abdullah Büyük Hoca Efendi Akit Gazetesi'nde Abdülaziz Bayındır'a muhterem diye hitap etmiş. İmsağı bozan görüşüne de özgün çalışma diye isim bulmuş. Halbuki Abdullah Hoca Efendi tasavvuf ehli biridir. Bayındır ise bir buçuk milyar Müslümanın yarısından fazla. Hatta ekserisi diyebileceğimiz Cumhur-u Müslimine sakalı şerifi, hırkayı şerifi ziyaret ettikleri için tarikat ehli rabıta yaptığı için hepsine müşrik ve kafir demektedir. Böyle biri muhterem ünvanını hak etmemektedir. Çünkü muhterem lafzı hürmet kökünden gelmektedir. Hürmet saygınlık demektir. Bunca Müslümanın hürmetini hem de iman hürmetini hiçe sayıp onlara kafir diyen biri asla hürmeti hak etmez. Müminlerin hürmetini ihlal edenin hürmeti olmaz. Nitekim bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor? Men vakkara sahibe bid'atin fakat e'ane ala hedmil İslam." Bidat sahibine hürmet eden İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Buyuruluyor. Bunun için bu gibi insanlar hakkında kullanacağımız ifadelere dikkat etmeliyiz. Tabii Abdullah Bigoce efendi onun tüm batıl görüşlerini bilmeyebilir. İncelerse tutulacak taraf olmadığını anlar. Anlayacaktır. Ayrıca özgün çalışma denilen faaliyet ise Kasımpaşa'dan Yavuz Selimi gözetlemekten başka bir şey değildir. Siz de özgün çalışma yapabilirsiniz ama amel etmeyin o fetvayla amel etmeyin ama imsakta iftar vakti de ne yapıyor takvimde yazıyor. <gülüyor> Geçen bir mektumda bu konuyu özellikle Diyanet'in ona cevabını açıklamıştım yani çalışma derken hani bir tarafa bakıyorsun basit bir olay ona çalışma deme bile gerek yok bir gayret yok çünkü. Geçen bir mektumda bu konuyu özellikle Diyanet'in ona cevabını açıklamıştım. Onu kaybetmeyin, her sene o lazım olacak. Çünkü ne yapıyorlar? Efendim, her sene aynı mevzuları pişirip pişirip insanların önüne koyuyorlar. Dört, bu ay Şevval ayıdır ki benim de doğduğum aydır. Hicri takvime göre tevellüdüm 25 Şevval 1385'tir. Bu sene 12 Eylül'e denk gelmektedir. Arifan dergisinde bu ayda yani 16 Eylül'e kadar kılınacak olan UTEKA, Azatlılar Ramazını yazdık. Sekiz zekatlık bu namazın tarifi yeni derginin 65. sayfasındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederek Allah Teala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır ve dilini hikmetle konuşturur. Ayrıca Allah Teala ona dünyanın derdini ve devasını gösterir. Yine beni hak ile ile peygamber olarak gönderen Allah Teala yemin ederim ki her kim bu namazı tarif edildiği üzere kılarsa, namazın son secdesinden başını kaldırmadan Allah Teala onun günahlarını bağışlar, öldüğünde ise affedilmiş bir şehit olarak vefat eder. Hangi bir kul bu namazı seferdeyken kılarsa, Allah Teala mutlaka ona istediği yere gidip gelmeyi kolay eder. Eğer borcu varsa, Allah Teala borcunu ödettirir ve Allah Teala'dan bir isteği varsa, onu yerine getirir. Beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah Teala'ya yemin ederim ki Hangi, hangi bir kul bu namazı kılarsa okuduğu her ayeti kerimeye ve her harfine mukabil olarak kendisine cennette bir mahrefe verir. Ya Resulallah mahrefede nedir diye sual edilince buyurdu ki cennetteki bahçelerdir ki ağaçlarından bir ağacın altında at, atlı süvari yüzyıl dolaşır da o ağacın kapladığı alanı yani gezmeyi bitiremez buyurdu. Aman bu ay içerisinde bu namazı kılın her hafta yazamam. Bu dergide size çok güzel ilimler yazılmış. Hele yakında vefat eden İmam-ı Azam lakaplı Nuri hocamızın eski röportajı o kadar önemli ki okumayanınız kalmasın. Bakın ne çilelerle bu din bize kadar geldi. Şimdi serbestlik var kıymetini bilelim. Soyada altın olan bir hanım kardeşim geçen ay dergi almamış. Dergi alamamış. İki kere rüyasına girmiş ve bunu bir işaret olarak kabul edip hemen dergiyi almış. Sağ olun gayret ediyorsunuz ama dergiye ve kitaplarıma sahip çıkın. Mesela o rabıta kitabımı iki hapis arasında birçok kaynaktan yararlanarak yazdım. Kıymetini bilmediniz. Onun gibi nice kitaplarımı okuyun. Okutun, hayrınıza dağıtın. Çok hayır göresiniz diye hep dua ediyorum. Beş. Halil Ciadettin Kaya isimli kardeşim ezan başladığında bitene kadar El Müntaki Mücelle Celalu Zikr ile devam edenin düşmanlarının mağlup olacağını kendisinin de bir kere bununla amel ettiğinde bir saat içerisinde kabul eserini gördüğünü yazmış. İnşallah erkek kadın bunu namel edince, da amel edin de düşmanlarımızda en garipuz zaman sevindirici şeyler görelim inşallah. Ve bir beyt yazmış hocamız diyor ki, kim eşer kardeşine kuyu, düşer ona yüzün koyu. fehvacı fehvasınca onların başına bizden beter belaların geldiğini görelim inşallah. 6. Rize kardeşinden yazan Medine Medresesi'nin hocası hanım kardeşime çok teşekkür ederim. Birçok talebede mektup yazmış, dua istemişler. Tek tek isimlerle dua yaptım. Hoca annemin cenazesine Rize'den geldiğini, sonra annemin rüyasında gördüğünü, annemin bana, Ahmet'im bunlar benim cenazeme geldiler, bana cenazeme gelenler gösterildi, sen de bunları ziyaret et, ben çok rahatım, beni merak etme diyormuş. Ben de o ara annemi merak ediyordum. Her gece mülk süreci okuyup kabirde rahat etmesi için hediye ediyordum ki bu mektup ve müjde geldi de çok sevindim. allah Teala da bu hoca kardeşimi ve talebelerini sevindirsin. Amin. İnşallah memlekete gittiğimde onlara da uğramak nasip olur. Annemiz ziyaret edenlerden bazı bana mektupla bildiriyor. Biri kabrinin resmini çekip göndermiş. Tabii ki hüznüm tazelendi. Geçen de biri kabrin başında dalıp annemin çok iyi olduğu, çok iyi halde olduğunu görmüş. Biri de resim çekerken kabrin üstünde altın tacı olan bir baş zuhur etmiş. Bu resme de yansımış. İlginç şeyler oluyor. Bunu babam anlattı. O bunu resimde görmüş. Ben henüz o resmi göremedim ama ben size söyledim. O mezarlıkta büyük zatlar yatıyor. Ziyaret edenler Ziyaret edenler muradına eriyor inşallah. Bu vesileyle Rabbim, anneme, dedeme, nineme, sizin geçmişlerinize de rahmet eylesin. Amin. Kabirlerini pürnûre eylesin inşallah. Amin. Unutmadan şunu da kayda geçireyim ki Rize'den yazan hocanın mektubuna. Bir ayet-i kerimeyle Allahu Teala sabredenlere istemedikleri şeyden kurtuluş ve beklemedikleri yerden rızık vaat etmiştir. Allahu Teala bizi ve sizi kendilerine korku ve üzüntü olmayan kullarından eylesin diye yazmış. Evet, böyle bir ibare yazmış. Rabbim cuma gecesine yaklaştığımız şu bereket saatte hepimiz hakkında kabul eylesin. Amin. Amin. 7 bir kardeşimiz Lale Gül uydunun açıldığını tesadüfen fark ettiğini ve buna çok sevindiğini yazmış. Demek ki duymayanlar var. Allah rızası için herkese ilan edin. Çokları bu nedenle sohbetlerden mahrum kaldılar. Bundan büyük hayır yapamazsınız. Sohbet adresini, frekansını herkes seferber olsun da insanlara duyursun. Eskişehir'den Erhan kardeş mektubun ulaştı teşekkür ederim. Fil ale neresi ise oradan yazan hanım kızım evham etmesin, hakkım helal olsun. Morgu seyahatlı bir hanıma annesi için bir kelime şahidet istemiş, hem onun hem de geçmişlerimizin ruhu için buyurun bir kelime şahidet. Eşhedu ella ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rabbim kelime-i kabul eylesin. Amin. O kardeşimizin annesi için ve her birerlerimizin geçmişten ruhuna İsa eylesin amin. Amin. amin. İnşallah derginin büyük bir veliye ait olan hatim yani kırıp geçiren adında bir dua. Tabii ki bizim için dua yazacağım. Mutlaka okursunuz. Arapçasını ve Türkçesini yazacağım haftaya inşallah. Bu tabii çok önemli. Birkaç mesele yazacağım. Haftaya çok önemli birkaç mesele yazacağım. Saat yediye çeyrek kala gibi başlayın. Haftaya gelene var. Burada toplanıyoruz. Herkese duyurun, haberdar edin. İnşallah burada mektuplar canlı canlı okunacak. Haftaya da inşallah yediye çeyrek kala mektup başlayacak. Mahkemeye kadar işi sıkı tutalım, cemaati bırakmayalım, mahkemeden önce de hazırlığımızı yapalım diyor Cübbeli hocamız. Ve şöyle bitiriyor, son sözümüz, tevbe ya Rabbi, hatarahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime diyerek istiğfar olsun. Son duamız da, ve ahirü davana Rabbi rabbil alemin. Rabbine her halükarda sonsuz hamdü fenalar olsun amin. Evet mektup buraya kadar. Bir kardeşimiz hazırlansın hemen azan okunsun. Tarıkat Aliye'den Rabıtay-ı Celiye kitabı bu. Efendim Kadir Mısıroğlu e, abimizin o yazmış olduğu eserinde işaret ettiği kitap bu. Zaten bu da yine Abdülaziz Bayındır'ın daha önce Rabıta Aleyhine pek çok şeyler yazmıştı. Buraya gelmişti. Efendi Hazretlerimizle görüştü. Daha pek çok hocalar var. Kendisi dinlemiş. Hocalar konuşmuş, hocalar anlatmış, hocalar beyan etmiş, o sadece dinlemiş. Orada tek kelime etmeyen adam, daha sonra ne yapıyor? Efendim bunu güya kitaplaştırıyor, şöyle dediler, aslında şöyle, böyle dediler, aslında böyle. O zaman niye söylemiyorsun? Orada niye pek hala bunları diyemiyorsun da sonradan kendin bunları efendim kesiyorsun, biçiyorsun, doğruyorsun da haline getiriyorsun? Rahmetli Bayram Hoca şehit olmadan önce bu mesele çıktığı zaman benim elime, elime de geçmişti. Ama kitap değildi böyle. Fotokopi şeklinde. Bayram hocamıza götürdüm dedim ki hocam böyle böyle yazmış. Yani bu meseleler hakikaten orada konuşuldu mu? Bu meselelere şöyle cevap verilmedi mi? Güldü ne dedi biliyor musun? Kendine göre dedi. Pişirmiş, doğramış, biçmiş. Efendim milletin önüne sunuyor. Halbuki kimsenin haberi yok. Görüyor musun? Dolayısıyla bunun üzerine Cübbeli hocamız da ne yaptı? Ona bir reddiye yaptı. Ama öyle bir reddiye ki, bu yolda olanların, ehli tasavvuf kimselerin, rabıta konusunda, bilgilerini, ilimlerini daha da ziyade etmek, ve bu konuda saldıranlar, taarruz edenler, yine buradan okuyup cevaplarını bulabilsinler diye, işte böylesine geniş, hacimli bir eser, meydana gelmiş oldu. İnşallah bunu ne yapalım? Tekrar ele alalım. Hatta ne diyor bakın, yani Efendi Hazretlerimizin de, edenin beyanıyla, efendim, bu reddiye, efendim yazılmış oldu. İnşallah bunları da okuyalım, efendim. Ve böyle densizler çıkarsa da, işte delilleriyle ispat edelim, karşılarına çıkalım. Arifan dergisi, arkadaşlar arz edecekler. Dolayısıyla, efendim Cümbel hocamızın da dediği İmam-ı yapılan röportaj. Evvelce bir röportaj yapmıştık onunla. Onun tabii vefatı sebebiyle onunla ısrar tekrar röportaj koyduk. Efendi Aslerimiz ona İmam-ı Azam demiş. Bakın ilme geç başlıyor fakirlik var sıkıntı var müftü diyor ki bu diyor çok zeki bir çocuk bunu bana ver okutayım. Babam da dedi ki o zaman diyor yok hoca efendi bunu okutamayız bu da benim gibi gelecek marangoza kereste biçecek tahtaları çakacak para kazanacak bana para getirecek. Böyle diyor yani imkansızlıklar var fakirlik var neyse geç yaşında başlamasına rağmen hem ilmi buldu hem de parayı buldu. Evet, yaşı kadar efendim dükkanları, daireleri olan ve ilmi de efendim hakikaten olan ve 85 seneli gömrünü Kur'an'a hizmetle getiren böyle bir hoca efendi, efendi hasilerimizin yetiştirdiği talebelerden, inşallah okuyun, çok ibretler var, çok ibretler, çok dersler alacaksınız. Rabbim Celle Celaluhu ders alanlardan eylesin, ibret alanlardan eylesin. Bu yolda son nefesimize kadar hizmette cümlemizi daim eylesin. Haftaya tekrar burada buluşmak Rabbim cümlemize nasip eylesin. İllahi teala el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah الرحيم Rahim, Malikiyumü Din, İyak nəbûd ve İyak nəstâgin, İhdîn sıraat almustaqîn, Sıraat al-lâzîn anânte alayhim, Gîr Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri